Cüm bismillahirrahmanirrahim. Anwau ulumil hadis. Hadis ilimlerinin nev'leri. Hadisin nev'leri değil. Hadis ilminin nev'leri değil. Hadis ilimlerinin nesi nev'leri tamam mı? Vezi min aqsamil hadis iddah ve kullu vahidin ata wa yani ma hadi, demektir. tamam mı? Evet. Müelif rahmetullah şimdi bu iki paragrafı ya da iki ne diyelim Mısırıym diyelim ya da bir beati diyelim bir beyti ne yapacak şerh edecek inşallah ee, Bay Konyenin nazımı ne dedi? Veli min aqsa min hadise ve kul wahebin minha ve kul wahebin ata wa waheb wahebi veli şu budur mağdudet. Edde ne demek? Ma'dudetün sayılmıştır. Oldu mu? Yani Ve hadhi ma'dudetün min aksamil hadisi. Şu gelecek yerler, bu sayılan yerler nedir? Hadisin kısımlarındandır. Oldu mu? Mu'anabu. Ve kullu vahidin. Bu kısımların her birisi için etâ gelir. Gele, geliyor. Ne geliyor? Tarifiyle beraber Gelecek. Abi şunları uzun uzun söylemeye gerek yok. ha zihindeki ya işte ne diyorduk biz? Ya önce orayı yazdı sonra bunu getirdi ki bu uygun bir tevil değil. Zihninde nedir? Çok canlıdır. Benim şimdi biraz sonrasını anlatacaklarım ki yani müellif bunu bir oturuşta yazmıştır. Böyle bizim gibi hikayede yazmamıştır. Bir oturuşta yazmış zihninde olabildiğince hazırdır. Bundan dolayı buraya ne yaptı? İşaret etti. Evet. Bak, Peki pek, bakalım şarih ne deniyor, ne diyor? يَتَنَوْوَعُ الْحَد۪يثُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُصَلَحِ Hadis, hadis alimlerinin katında اِلَى اَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَتٍ Farklı farklı nevilere ayırır. Yani hadis alimleri hadisleri farklı farklı nevilere, farklı farklı çeşitlerine yapmıştır, ayırmıştır. Tabi tenevvü çeşitlendirme yaparken bazı itibarlar nedir? Söz konusu edilir. Ben katrunnedada özellikle birkaç yerde söylemiştim. Eğer tenevvû, çeşitlendirme varsa biz hemen bunu hangi itibarla diye soru soracağız. Bu akait ilminde de çok önemli bir esastır. fıkhta da çok önemli esastır. Hayatta da çok önemli esastır. Bir şeyleri çeşitlendireceksek 10 tane talebemiz var. Çeşitlendireceğiz. 7'sini bu tarafa ayırdık. 3'ünü bu tarafa ayırdık. Dışarıdan birisi geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Talebeleri iki ayırdık dedik. Üç kişi burada, yedi kişi burada. Bu dışarıdan gelen bu talebelerin ayrımının hangi itibarla olduğunu bilmediği sürece bu ayrımın bir manası yoktur. Diyeceğiz ki biz yaş 20'den büyük olanlar yaş grubuna ayırdık dersek, ha üç kişi kendi arasında aynı yaş grubunda 20'den yukarı, diğer yedi kişi kendi arasında. Ayrı bir yaş grubunda 20'den aşağıdır. Bu kişi bu tevru bir çeşitlendirmenin faydasını nerede hasıl oldu? İrtibar. Neye göre ayrım yapıldı? Bu açığa çıkınca fayda hasıl oldu. Kelime bir manaya delalet edip etmemesi ve zaman bildirmemesi açısından üç ayırdık. İrab ve irap, murap ve murap olmama açısından memni ve murap dedik. İrab alametinin zahir olarak alıp almaması bakımından işte e, lafsi irap, takdir irap, hatta mahalli irap dedik iki 3'e veya ayrıldı. Yani itibarlarda asıl olan nedir? Neye göre yani ayrımın neye göre yapıldığıdır. Ha. bir itibaratin muhtelifatin. Farklı farklı itibarlarla tenevüç çeşit yapmışlardır. O halde mesela hadis bu çok önemli. Tamam diyorsun ki merfu hadis. Ha demek ki sahih merfu kavramı sıhhatine göre değil değil senedin kime isnat edildiğine göre değişir merfu hadis demek peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen hadistir sayı hadis de merfu olabilir zayıf hadis de merfu olabilir Allah aşkına değil mi? Ha, önemli olan budur o çeşitlerden bir tanesi Ma metni", sadece metinle ilgilidir Neyle ilgilidir? Metinle ilgili. Mesela muzdarip acısı değil mi? Senetle metinle ilgilidir de muzdarip acısı daha daha çok nedir? Metinle ilgilidir. Tamam mı? Ee, yani bu çeşitlendirme neyle ilgilidir? Metinle ilgilidir. Gariplikte de metinle kısmen ilgi vardır. Tamam mı? Öyle ahir. Fakat diyebiliriz bunlara. Sadece senetle ilgilidir. Yani Mesela metne hiç bakmayız. Mürsel hadiste metne bakıyoruz mu? Hiç bakmayız. Bakmayız. Şeye müdreç hadisi örnek verebiliriz. Sadece metini. Neyi verebiliriz? Müdreç. Şey ee, Ravinin kendi tasarrufu. Metindeki tasarrufu. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Na, efendim? Müdreç. Müdreç. Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken aynı şöyle kıldı diyor. Ee, secdede iki secde arasında rafulyeden yapıyor Abdullah İbni Ömer. Bazı alimler diyor ki buradaki iki secde arasındaki rafulyeden Abdullah İbni Ömer'in müdürecidir diyorlar. Bu, bunu örnek verebiliriz. Sadece senette. Demek ki senede göre ayrım başka bir şey pardon metne göre ayrım başka bir şey. Senede göre ayrım başka bir şey. Senette dese işte hiç metne bakmayız. Mesela diyor ki Nafi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ne dediyse desin. İbnü mer atladığı için sene ne diyoruz? Mürsel diyoruz. Oldu mu? Veya Abdullah ibn Mübadek. Ve ma yerci'u ileyhi ma'a. İşte mudarip burada olur. Oldu mu? Senette de ızdırap olabilir. Metinde de ızdırap olabilir. Yani bir de şöyle ayrım yaparız. Senette veya metinde ve her ikisinde de durumlara göre hadisleri biz çeşitlendiririz diyor mu Elif rahimehullah. Veya biz öyle diyoruz. Rahmetullah aleyna. Ve minel muhaddisin muhaddislerden bir kısmı men yutiilu fi anwa'iha bunu o kadar çok ne yaptı? uzun uzun anlattı. Ve minhum men yaktasır. Bir kısmı da çok öz ve kısa anlattı. Ve minhum men yaktasır. bir kısmı da orta yolu tuttu. Evet ve kat zekrel hafızı bin Salah ölüm 643 İbn Salah. evet bunları ezberleyeceksin minha yani bu hadislerden bu çeşitlendirmelerden zikretti cümleyi itiradeye geçiyoruz hamsete vesittiğine nev'an kaç çeşit yapmış 65 çeşit zikretmiş İbn Salah kitabın ismi neydi mukaddimetü İbn Salah mukaddimetü İbn Salah diye geçiyor yok evet ve ve tabihi 676 fit takrib takribde de imam nevavi ne yapmış 65 kısım zikretmiş inşallah biz takribini yapacağız bundan sonra veya nuhbeden sonra artık bakacağız bunların hemen hemen hepsi seviyorlar eşittir işte imni kesir imni kesirin şeyi ee, Ahmet Şakir Şerhi ee, Nuhbetül Fikir Takliyip. Bunların hepsini eder. Aşağı yukarı seviye olarak birbirinin aynısıdır. Biri bazı yerlerde ağırdır. Diğeri bazı yerlerde basittir filan. Fark etmez. Yani biz e, bunları okuyacağız. Tıpkı Nahev ilminde orta seviyede 3 kitap okuduğumuz gibi usulü hadiste de orta seviyede Birkaç kitap, üç, dört, iki fark etmez ama birkaç kitap, yani tek kitapla şey kalmayacağız ki. Burada biraz sonra gelecek, orada da zikredeceğim. Burada hadis usulü ilminde sıkıntı, fıkıh ilminde de bu sıkıntı var ama fıkıh ilminde çok azdır. Isılahların artık herkese göre değişmesi. Yani hadis usulünde ilminde ıslahlar, mutakaddim ile müteahhir arasında kesin değişiyor. Mesela geçenki konuştuğumuz konu garip hadis kesinlikle hiç yüzüne bakılmayacak hadistir selefin katında mütekaddi mülema katında tamam garip hadis nakledenleri ciddi ciddi kötü görmüşlerdir ama müteahhire geldiğin zaman garip hadis sahih hadisi kısımından da bir tanesidir zayıf değildir yani diğerleri zayıf bile dememişler daha bunun gibi mesela mürser mı? mesela an ile rivayet An ile rivayet tam tersi, şeyin gadibin tam tersi, an ile rivayet mütekaddim döneminde sema lafzıdır. Semi'atü ile an aynıdır. Müteahhir an'ın sema bildirmesi için üç şart getirmiştir. O şart olursa an, an hadis sayılır olur demişler. Yoksa olmaz tellis olur demişler. Aynı devirde yaşaması şart demişler bazı mesela Darü Kutni gibi bazı alimler gördüğünün bilinmesi şart demişler. Bukhari'nin sahihi, Müslim'den niye daha sahihtir? Çünkü An ile rivayette Bukhari görme şartını getirmiş. Müslim aynı devirde olma şartını getirmiş. Tamam mı? Ama şeyde, Selef döneminde An ile rivayet yani Amzi An Abdullah ibn Ömer An Nafi'in, An Abdullah ibn Ömer şeklinde An ile rivayet Selef döneminde Semiyatü Semiyatü ile aynıdır. Tamam. Hadis usulünde zor olan işte budur Tabi yani Tariflerin tanımların Çok ciddi anlamda değişmesi Bizim burada mutlaka ama mutlaka Bilmemiz Mütekaddim ile müteahhir arasındaki farkları Mutlaka bilmemiz lazım ha, Bununla birlikte İbn-i ile İmam Hafız İbn-i Hacer'in Birbiriyle Kabul ettiği veya kabul etmediklerini çok iyi bilmemiz fazilet'tir. Allah'ın da ilmi fazilet'tir. Evet. Hizmetine geçelim. Ne dedi? Hafız İbn Salah 65 tane nevi zikretti. Çeşit çeşit itibarları ayırdı. 65 tane nevi zikretti. İmam nevi de efendim. Şimdi söyleyecek. قال العلماء الحازمي وليس ذلك بأخر الممكن يعني bunun sonunu getirmek mümkün değildir. Oldu mu? Niye? Metinde söyleyecekti. Ben kısaca anlatayım. Şimdi dapt sahibi ravi diyoruz. Herkesin da aynı mı? Değil. Adalet sahibi ravi diyoruz. Herkesin adaleti aynı mı? Yani sıkalık değişebiliyor. Ravinin sıfatları değişebiliyor. Ravinin halleri değişebiliyor. Rivayetin halleri değişebiliyor. Tamam. Senet beş kişi ise... Beş kişiden oluşuyorsa birinci düştüğü zaman değişiyor. ikinci düştüğü zaman, üç düştüğü zaman, iki ile üç düştüğü zaman o kadar çok değişim var ki bundan dolayı bunu ahire mümkün mümkün değildir. Yani sonunu getirmek mümkün değildir. فَاِنَّهُ قَابِلٌ لِلْتَنْوِعِ ila مَا لَا يُحْسَ Çünkü bu mesele sayılamayacak kadar çokluluğu kabul eden bir meseledir. Güzel bir tercüme oldu. Bak. Çünkü hadisleri çeşitlendirmek, sayılamayacak kadar çokluluğu, oraya başka bir kelime ekleyelim, kabul eden bir durumdur. Tamam. iz şundan dolayı bak, şöyle olduğu için la tuhse ahvalu rivati vesfatuhun ravilerin hallerini ve sıfatları sayılabilir mi? Sayılamaz. Evet. Yani mesela raviler de Nursel Hadis'te demişler ki büyük tabiinin rivayet ettiği Nurseller kabul edilir demiş kimse Bak ravilerin halleri anında değişti Büyük tabin büyük olmayan Yani fakihin rivayetiyle fakih olmayan rivayeti tamam. Sadece hadis nakledenle işe sadece hadis nakletmek olmayan rivayeti Bak haller devamını değişiyor Her hal değişince Her değişen hale bir nevi getirmek lazım Ya da bir tanım vermek lazım Bu da mümkün değil وَلَا اَحْوَالُ مُتُونِ الْحَدِيثِ وَصِفَاتُهَ Hadislerin metinlerini de ne yapmak? Ee, sıfatlarını ve metinlerin hallerini de saymak mümkün değil. Metinlerde öyle değişik haller olur ki tamam, metinde ravinin tasarrufu olur. Ravinin atladığı olur. Ravinin maklup yer değiştirdiği olur. Tamam. Ondan sonra metin e, farklı lafızlarla gelir. Metin tarihe mu, e, muhalefet eder metinde tarihine vardır muhalefet vardır e, metinde Kur'an'a aykırılık vardır metinde sünnete aykırılık vardır metinde meşhur amele aykırılık vardır sünnet tamamen olsa bile mesela e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken ne yapmıştır birisi geldiği zaman Resulullah iki rekat tahiyyatül Mescid namazı kıl demiştir ona hadis sahihtir ama immer göre metin metinde meşhura muhalefet vardır. Oldu mu? Medine ha ehli memeline. İşte metinde sahabe bizzat kendisi metne muhalefet etmiştir. Sahabe hem hadisi rivayet etmiş hem de hadise ne yapmıştır? Kendisi muhalefet etmiştir. Mesela umumi belvadan olan bir metin, şey umumi belvadan olan bir metin sadece garip olarak rivayet edilmiştir. Umumi belva dediğimiz yani çok kere meydana gelen hadise. Bundan dolayı Hanefiler ne şartı getirmiştir? Umumi belvada meşhurluk şartı getirmiştir tabii veya müstefiz. Tabii çok olacak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gün yaptığı bir ameli bir kişi rivayet ederse burada sıkıntı var demişler. Yok. Tamam o. Her gün yaptı. Umun belva dediğimiz daima yapılan. O çok kişinin gördüğünü tek kişi rivayet ediyor. Bir kişi rivayet ediyor. 100 kişi görmüş biliyoruz bir hadise oldu. Mesela ne diyor? Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye girişi. Bir kişi rivayet etmiş bu hadisi. Bu olmaz diyor Hanefiler tabi. Tamam ha. Bundan dolayı metinler de çok çeşitli, metnin halleri de, sıfatlar da çok çeşitli, ravilerin halleri de, sıfatlar da çok çeşitli. Orayı örtelim inşallah hep bu saatte. Sünnetimiz oldu artık orayı örtmek bizim. Ve emmen halatin minha ve sıfat. Onlarda ne bir hal vardır ne de bir sıfat vardır. <gülüyor> İlla ve o, bi sadede entferr entferr entufrede bi zikri ve Ha bu nedir ancak ee, onu ve ehlini fert yani Ayrı bir, sınıflandırma. ayrı bir sınıflandırma. Her biri için ayrı bir sınıflandırma gerekir. Bu o saadette yapılmıştır. Tamam mı? Fe izâ değil de burası olsun. Tamam mı? İzen olsun. Hiye nev'un alâ heyâlihi alâ ifradihi. Tamam mı? O da nedir? Bir nevidir. Yani şöyle şunu söylüyor. İzen öyleyse hiye yani her bir sıfat... Her bir hal, metnin her bir hali, metnin her birinin sıfatı, ravilerin her birinin hali, ravilerin her birinin sıfatı tamam mı? kendisine göre bir nevidir. Oldu mu? Kendi halinde bir nevidir. Bundan sonra da la yuhsa, ma la yuhsa, onu ne yapmak, e, sınırlandırmak mümkün değildir. Tamam. وَقَدْ زَكْرَا الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ ve Elif Rahimullah diyor e, Beykuniye'nin sahibi zikretti cümleten mühimmeten min envai ulumi'l hadithi. Hadis ilimlerindeki en önemlileri ne yaptı? Zikretti. En mühim yani en mühim çeşitleri zikretti. La an anha talibul hadithi. Yani hadis ilimleri tahsil eden bir alim bir talebenin mutlaka bilmesi gerekenleri zikretti. Belakat erbaan ve thalathine. Buradan ne zikretti? 34 tanesini zikretti. Kema Nebbah ala der ki bir kavli fi ahir manzume. Manzumenin en sonunda ne dedi? Tıpkı, Fıuğa 30'ne bi aksa akça muhaded. Tamam. Abi e, ne şey diyor? Bilmiyorum ben. Hatırlamıyorum yani. Evet. 34. E. 34. E. Yani 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. Ha, bak burada yazıyoruz zaten. Yok burada yazmıyor. Mesela bazı bir de ikide az ifreti yani Bazı 34'ü tutturuyor değil mi? Evet. Ve evet. zekara müellif zikretti. Kullu nev'in minhâzihil envâk. Demek ki 34 tane zikredecek. Her bir nevi ma'a haddihi. Bak ve haddihi dedi ya. Ma'ayı şerh ediyor orada. Tarifiyle beraber hadd ne demek? Haddin... Farklı tanımları var. Haddin bir manası tariftir. Haddin bir manası nedir? Tariftir. Hat tam bir tarif değildir ama bir yani haddin tariflerden bir tanesi tariftir. Yani cümleyi kuramıyorum. Hat haddin manalarından bir tanesi tariftir. Tamam mı? E tarifi şamli, resmi. Evet. Ne demek? aulun da'lün ala a'seri şey'i şimdi had dört aylır tam tam bak ee, Tarifler diyelim hadd hadde tarif manası verdik ya çok baştan anlatmaya çalışayım dört aylır hadd tam hattın ناقص tamam mı yani tam resm tam resmin ناقص dört şekilde ayrılır hadd tam şudur şimdi tanım yapacağımız zaman Efradını, cami, agyarını mani diyeceğiz ya. Efradını, cami. Bir şeyin tarifini yaparken ona öyle bir sıfat veriyorsun ki o sıfat onun en belirgin sıfatı. Bir. İki. Agyarına, cami diyeceksin ya. Öyle bir şey söylüyorsun ki onu diğerlerinden kesinlikle ayırıyor. Buna hadd tam demişler. Mesela el insanu hayvanun natikun. İnsan. insanın en belirgin özelliğine hayat saygı olması. Bak bunu getirdik. Bitmedi. Diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği de natık olması. Bitkiden ve hayvandan ayıran. En belirgin. Bak bu hattı tam oldu. Şimdi insana tarif ederken ya da bir şeyi tarif ederken onun en belirgin sıfatını getirip onun belirgin olmayan ayrıcı sıfatını getirmeye de hattı nakısı oluyor. E, İnsan hayvanun dâhikun dâhikun gülen canlıdır. Tamam mı? Hayvanı getirdin. En belirgin özelliği ama dâhik onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik değil bu da hattı nâkıs oluyor. Tamam mı? Ha. Resmi tam ise resmi nâkıs ise onun eseriyle tarif ediyorsun. En belirgin özelliğiyle değil de onun ortaya eseriyle yani onun eee etkisiyle, etkisiyle. Onun yapmış olduğu etkisiyle. Tamam Bunlar ne konusu? mantık İseagoji. Mantıklı. İsa Hoji okusun normalde ondan önce okutulur ki? Yok. En son okutulur. Okuyan da ne okuttuğunu bilmez. Okutan da ne okuttuğunu bilmez. Öyle bir ilimdir. Ama i̇mam Gazali ne diyor? Mantık ilmi olmayan ilmine güvenilmez. güvenilmez diyor. Tamam mı? Şimdi niye haddi tam yapamadı? Yani hadis usulünde haddi tam yapmak ne değildir? Hiç mümkün değildir. Tamam Evet. Yani şey yapacak. Eseriyle. Yani öyle bir tarif yapacak ki o tarifin içine başka şeyler de girebilir. Ancak tarif onu diğerlerden ayıracak. Oldu mu? Evet. Şimdi yukarıda dedi ki müellif rahimallah. bi'itibaratin muhtelifetin dedi ya. Şimdi o itibarlar rızıklayacak. Vucuhu tenevvu'u ulumil hadis hadis e, ilimlerinin çeşitlendirme yönü biz hadis ilimlerini ne yapacağız çeşitlendireceğiz peki hangi yönden çeşitlendirebiliriz emma wujuhu tenevvu'u ulumil hadisi fehiye tamam mı evet çeşit çeşit yani biz hadisleri farklı farklı itibarla farklı farklı çeşitlere dahil edebiliriz mesela evvela birincisi anvau ulumil hadisi min cihetin kabul ve reddi. Yani biz bütün hadisleri kabul ve red bakımından içine Kabul edilenler ve reddedilenler deriz. Ondan sonra kabul edilenler hangileri, reddedilenler hangileri ee, onu söyleriz. Mesela, falı kabuğun, yeter varıgı min hadi cihetini, yani min min cihetin kabul ve reddi demek. hadisler. Kabul ve ret açısından ila makbulin ve merdudin. Makbul ve merdud olmak üzere iki ayrıdır. Fel makbulun ev'ani. Makbüller iki tanedir. Sahihun ve hasenun. Sahih ve hasendir. Ve kullun minhuma. Sahih ve hasen ise her biri. İmmâ li zâtihi evli gayrihi. Zâtı ile sahih veya gayrısı ile sahih. Sahi için de bu var. Sahi için bu var hasen içinde de hasen lizatîhi hasen, li hasen li gayrihi var. Bir hadis hasen lizatîhi ise zati itibarla hasen. Bir başka senetten sahih hadis varsa aynı yani aynı hadisle ilgili bir başka sahih sahih hadis varsa hasen lizatî olan sahih li gayrihi yükselir. Oldu mu? Yani örnek veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bir senet getirdik. Men gali la ilahe illallah cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer dedi. Bizim bu hadise getirdiğimiz senet sahih değildir. Hasen Hasendir. Hasen seviyesindedir. Hasen-i seviyesindedir. Veya Hasen-i seviyesinde olabilir. Biz aynı hadisi başka bir itibü senetle sıhhatli bir senetle getirdiğimiz zaman o hadis Hadis e, sahihli zatıhidir. İlk okuduğumuz hadis sahihli gayrihidir. Bir başkasıyla sahih oldu. Bir senet, bir başka senetle sıhhat buldu. Bir hasen şeyimiz var, hadisimiz var. Hasenli gayrihi. Sahih bir hadis var. Öyle olduğunda hasenli zatıh olur. Senet bak. Daha doğrusu tam tarif yapayım. Metin. Metin. Tamam Senedinden dolayı senedinden dolayı hadis senedinden dolayı sıhhat derecesine ulaşmıyor. Hadis senedinden dolayı sıhhat derecesine ulaşamadı mı direkt Hasen'de kalır. Bitti. Bu hadise ne deriz? Biz biraz önümüzdeki derste de gelecek. Sıhhatin şartlarına tam vukufiyet sağlamayan hadisi Hasen'denir. Hasan hadiste Sikaravi'nin Sikaravi'de rivayetidir. Hasan hadiste adalet ve dalt bakımından Sıkaravilerden gelmiştir. Hasan hadisin de senedinde inqita yoktur. kesiklik yoktur. muttasıldır. ama hadisin taşıdığı şartlardan birinde kusur vardır. sahih değil. Tamam mı? Sahih değildir. Ha. Biz bu Hasan hadisi, bir Hasan hadis geldi elimize. Onun senedi var. Tamam mı? Aynı hadis başka bir senetle sahih bulduğu zaman biz bu Hasan'a ne diyoruz? Sahihle gayrihi diyoruz. Tamam? Uzun uzun anlatacağız önümüzdeki günlerde. Demek ki biz hadisleri kabul ve red açısından ikiye ayırdık. Kabul edilen hadisler sayı hadis, hasen hadistir. Sayı hadiste ikiye ayrılır. Ya kendisi itibariyle sahihdir ya da başka bir yolla sıhhat bulmuştur. Hasen hadiste ikiye ayrılır. Ya kendisi hasendir ya da başka bir itibarla hasan olmuştur. Ona hasenli ve veya hasenli gayrihi şeklinde gayri zayıf zayıftır. Tabii. Bir de şey demiştiniz Mesela Afipler. De sadece fakirleri ama. O hadis sunulun konusu değil. Ha, amel Değil. O usulün yani fıkhın konusu. Yani ahkam çıkarmak için Tabi tabi. Yani ee, işte burada da biraz şey var. Yani sayı hadisi bu şekilde tarif eder. İbni Hacer gibi İmam Nevevi gibi alimler çok çok zayıf hadisi. Munkatı hadisi İmam Şafii rivayet ettiğine göre kesin muttasıldır diyerek onunla amel etmişlerdir. İzâ kânel mâ okulleteyn lem yehmil diyor. Tamam mı mesela? İmam Nevevi bunu İmam Şafii naklettiyse diyor kesin şeydir, o muttasıldır diyor geçiyor. Anladın değil mi? O ayrım başka. O fıkıhta göreceğimiz yani burada hiç karıştırmamamız gereken zaten sıkıntı da burada hadis usulünde bu meseleler hiç karıştırılmayınca fıkıh okurken Talebe sıkıntı çekiyor. Oldu mu? Oldu. Burayı bitirdik. Ve emmel merdud. da gelince bu hangi açıdan ayrımdı? Bu şu açıdan ayrımdı. Hadisler kabul ve red açısından iki ayrılır. Kabul edilenleri açıkladık. Şimdi reddedilenler. O da daiftir. O halde hadisler kabul ve red açısından üç ayrılıyor. Tamam mı? Sahih, hasen, zayıf. zayıf. Sahih ve hasen makbul. Zayıf, merduttur. Bitti. وهو انواع كثيره vardır Nevi vardır ve <gülüyor> minha özel bir tarifi vardır ona onun ismi vardır işte mursel hadis, hadis filan bazı şey bile yoktur özel bir ismi bile yoktur ve <gülüyor> bunun sebebi şudur lian sebetu dhafi in kana اِنْكَانَ عَدَمَتْ تِصَالِ سَنَدِ فَهُوَ يَشْمَلُ Eğer bu da'fiyet senetteki itisaldan dolayı ise Şimdi senet dediğimiz şey daha önceki derste gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Bunu Abdullah İbni Ömer duydu. Ondan Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi' duydu. Ondan da zühri mi duysun? Ondan da zühri duysun. Ondan da İmam Malik. Genelde İmam Malik duyar Nafi'den. Tamam mı? Böyle bir şey var. Buradaki kişilere biz ne diyoruz? Şah. Ravi. Bu zincire isnat veya senet diyoruz. Tamam mı? Şimdi gerçekten Resulullah'tan kim duydu? Abdullah Ömer duydu. Abdullah Ömer'den gerçekten kim duydu? Nafi duydu. Nafi'den gerçekten kim duydu? Zühri duydu. Ha demek ki bunlar duyduğu için senet muttasıldır. Yani senette bir kopuluk yoktur. Ama Nafi dese ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Ya da İmam Malik dese ki ben Abdullah bin Ömer'den duydum. Aslında duyduğu kişi atladı ya İşte buna da munkatı deniyor. İşte ki senetteki zayıf, zafiyet senette zayıflık bundan dolayı meydana gelir. Senetteki zayıflık bir ravinin duymadığı kişiden nakletmesinde. Mesela Abdullah İbn Ömer diyor ki: "Kalen Nebi şey pardon Abdullah İbn Mübarek diyor ki: "Kalen Nebi sallallahu ve sellem Abdullah İbn Mübarek e, dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle dedi." Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadı. Tamam. Duyduğu kişi atladı. Buna senette ınkıta, senette kesiklik denir. Bu senet muttasıl değildir. Senette kesiklik meydana geldiği zaman hadis direkt zayıfe düşer. Peki senetteki kesintiden dolayı, senetteki bu kesintiden dolayı hadisler kendi arasında ayrılır mı? Evet ayrılır. Senedin başında yani Resulullah'tan sonraki kişide ınkıta varsa başka bir ismi alır. İkinci kişide ınkıta varsa başka bir ismi alır. Arka arka iki kişi düşmüşse yani nasıl diyoruz? Zühri örnek veriyor. Zühri direkt Resulullah'tan söyledi ya da sahabe tabi'in teba'u tabi'in teba'u tabi'in direkt Resulullah'tan söylediği kişi bir atladı o zaman hadis başka bir şey olur senedin tamamı düştüyse veya senedin nakleden kendisine rivayet eden hocasını zikretmediyse o zaman hadisin tarifi Değiştir. değişir buna göre değişiyor tamam mı? evet ve zelike bu durum yani leenne sebebi dafi Bu zafiyet sebebi. Buradan şu da çıkıyor enne sebebet dafi dedi ya? Zayıflık sebebi sadece inkane ademetsalt senedi, senetetteki ittisaldan kaynaklanmaz. Zayıflık sebebi başka başka şeylerden de kaynaklanır. Bir hadisin zayıflık sebebi, Senetteki iktisaldan kaynaklanabildiği gibi başka şeylerden de kaynaklanır. Biz şimdi hangisini söylüyoruz? Senetteki dafiyeti. Ha o zaman Ta'lak <gülüyor> ne demek? Asılı kalması. Ya senet tamamen hasfedilmiştir. Çok kısa söylüyorum. Bu söylemlerinde tam değil. Daha kısa söylen tamam mı? Ya senenin tamamı hasfedilmiştir. Ya da kendi hocasına hasfetmiştir. Ya da kendi hocasıyla beraber birkaç kişi hasfetmiştir. Kim meşhurdur talihla? İmam Bukhari. İmam Bukhari ve Müslümin kitaplarında 1300'e yakın talih olduğu söyleniyor. Tabi tabi. şeyleri de tabi. Sahih Dahi. Sahi, dahil değil. Ama bir defa muallak hadisi ilk kullanan zannedersem Darukutni'dir. Bu bir. İkincisi muallak hadis rivayet. Şu an biz Riyaz-ı okuyor muyuz? Okuyoruz değil mi? Elbette riyaz Salim var. Hadislerin tamamı nedir? Muallaktır. Muallak. Tamam hadislerin yani, tamamı muallak. Niçin? Sahabe şöyle dedi diyor. İmam Nebebi kimden naklediyor onu? naklediyor. senedin tamamını atlamış geçmiş. Tamam mı? Muallak hadis bir başka senetle yani sahih senetle rivayet ediyor ediliyorsa sahihtir. Ama sahih bir şey senet zayıftır evet. Başka vel mu'dar <gülüyor> vel munqatı pardon vel mu'dar vel mudalles vel mursel ala hilafin fihi. tabi bunların hepsi şey zayıf. Murselin tarifinde de ihtilaf vardır. Zayıflığında ihtilaf vardır. Her iki manaya da gelebilir bu. Oldu mu? Müdelles hadis. de ki bir ne demiş. Ha. Rujeçki dese yalan olacak. Evet. Tam yani zan bildiriyor ve ila bunları göreceğiz. Vel muamam an ile zikredilen. Vel lu an an ile zikredilen hadislerdir. Ama bu ikisi için idir lem mutahakkak تتحقق شروط الاتصال فيهما. Tamam mı? Eee dedim ya. An ile en ile zikredilenlerde her zaman şey, zayıf değildir. Evet. Bu bir. Biz dedik ki zafiyetin sebebi ne olabilir? Senet. Senet. Senet. Ve imkâne sebeb-u da'fîhî adem-e adem-e thûbûti Eğer râvînin adaletinde varsa fâhve yeşmelü el-mübhem ve rivayetel meçhûz yani ya ya meçhûz isimlendirilir. Tamam mı? Mübhem yani râvîde ibhav vardır. Evet. tabi tabi tabi tabi tamam burada da şey var başka konular var burada da ne gibi başka konular var mesela ee, sahabenin müphemi kabuldür sahabe diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe mesela duyduğu sahabeyi ne der uçak kalkıyor bir de buradan ses geliyor sahabe Duyduğu sahabe zikretmiyor. Ha. Ya da tabi Resulullah'ın arkadaşlarından bir tanesi diyor. Bunlar zayıf değildir. Bunların detaylarını uzun uzun biz bu kitapta uzun uzun göreceğiz. Yani bu kitapta bu kitapta anlattığı kadarıyla geçmeyeceğiz. Oldukça uzun uzun göreceğiz. Bundan sonra kitaplarda çok rahat edeceğiz. Ama hani bazen diyoruz ya mesela Tuhfet Hüseniye'yi Tuhfet seniye seviyesinde değil de işte Katur'un neden seviyesinde okuduğumuzu düşün. Katur'un okurken biraz daha rahatlarsın. Biz e, bu çeşitleri bu kitapta oldukça detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi bakmanda böyle iki sayfa, üçer sayfa gittiğimize. Yani o bölümler geldiği zaman belki bir satır, belki iki satır okuyabileceğiz. Evet. Oldu mu da müpem ve meçhul oldu. وَاِنْ sebebi سَبَبُ الدَّعْفِ عَدَمَا ثُبُوتِ الدَّبْدِ وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُدَّارِبِ Eğer dapta şey varsa da'fiyet dapta ise buna muzdarip hadis denir. Evkâne sebep, bunu da tarif edeceğiz evet, uzun uzun. Evkâne sebep da'fihi muhalefetet siqâti feveşşâzun. Siqâya muhalefet varsa o da nedir? Şahı. Şahızdır. Tabi e, bunlar hep eksiktir. Yani şu tarifler var ya yani inkânı dediği şey tam böyle değil. Metinde de ızdırap olabilir. Metin de şaz olabilir. Metninde ne olabilir? Şazı olabilir. Evet. Evil illetel qadihate Evil illetel qadihate Fehuve el Yaralayıcı bir illet varsa sıkıntılı bir illet varsa ona da ne denir? Muallel denir. Kema seyettadihu İnşallahu ta'ala fi mevdu'ihi İnşallah yeri geldiğinde biz bunların hepsini ne yapacağız? Açıklayacağız. Müellif bunlar ne yaptı? Tek tek tarifini verdi. Biz ne yaptık şimdi? Hadisi Makbul ve merdut diye iki ayırdık. Makbul sahih ve dedik. Merdut zayıf dedik. Daha sonra zayıfa ayırdık. zayıf ayırırken senedinden kaynaklanan zayıflıklar dedik. Raviden kaynaklanan zayıflıklar dedik. Ravinin adaletinden kaynaklanan zayıfl zayıflıklar dedik. Ravinin daptından kaynaklanan zayıflıklar dedik. Ondan sonra ravi'nin muhalefetinden kaynaklanan zayıflıklar dedik ee, ve ilaahir. Oldu mu? Bir de illetim, ha, bir de o var. Yani yaralayıcı bir illet var. Evet. Bu bir itibardı. Şimdi hadisleri bir de şöyle ayırabiliriz. Senyen yani ikinci olarak enva'u ulumil hadis men odif Kendisine izafe edilen kimse İye göre hadisler, hadisleri izafe ettiğimiz, isnad ettiğimiz, dayandırdığımız kimseye göre de hadisler birkaç çeşittir. Fe in kana mudaf nebi sallallahu aleyhi ve sellef Eğer biz bir hadis Rasulullah Resulullah böyle buyurdu diyorsak bu merfudur. Bak buradaki i'tibar kabul ve açısından değildir. Merfu hadis kabul edilebildiği gibi reddedilebilir. Evet. Au ila sahabi eğer sahabiye dayandırsak andırsak <gülüyor> fehuvel hadis yani ee, i̇bn Abbas şöyle dedi. Bu hadisi mevkuftur. Merfu hükmünde olur. olur. Tabi iştahatla bilinemeyecek hus hususlarda <gülüyor> mevkuf hadis merfu hükmündedir derler. Tabi. Tabi. Kayıptan haber vermesi e yok. Kayıptan verilen haberler de <gülüyor> eğer İsrailiyattan gelme ihtimali varsa o merfu hadis hükmünde değildir. Merfu hadis hükmünde değildir. Tamam mı? Ama mesela dedi ki devenin zekatı şu kadardır dedi. Bu iştihatta bilinebilecek bir şey değil. Anladım mesela böyle bir hadis ben hatırlamıyorum ben şu an. Diyelim ki sahabe dedi ki akşam nevazı 3 rekattır dedi. Meruf hadis gündedir. Allah'ın değil mi? Çünkü üç rekat olduğunu iştihatta bilecek değil, bilebilmesi mümkün değil ki. Evet. Tabi mevkuf hadiste makbul de olabilir, merhut da olabilir ou ile veya tabiine ve bu da maktudur. bunun ismi ne der Maktu hadistir. Buradaki ayrım yine red ve kabul açısından değil isnat açısındandır kim isnat ediyor? üçüncü olarak en çok en çok en veya adetlendirilmesi Bakımından birkaç arif Feimmâ en yekûne gariben Eğer râvi bir tane ise Ona ne denir? Garip hadis denir. Tabi bu da Şeydir e, Tam bir tarif değildir. Ama biz Şimdilik böyle bilelim. E, kimisi demiş yani başından sonuna kadar Tek olması lazım demiş. Kimisi demiş ki sadece Tek bir yerde teklik yeter. Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 tane sahabe duydum 10 tane sahabeden 20 tane tabiin duydu, 20 tabiinden bir kişi duydu. Buna garip deniyor, denmiş. Ve ilahir. Ev azizen, ev meşhuran, ev müstefidan, ev mütevatren. Aziz iki kişi demiş, meşhur daha çok demiş, müstefit üç kişi demiş. Tabi bunların tariflerinde de senedin başından sonuna kadar iki kişi olması lazım. Müstefit özendir. Meşhur geneldir. Senedin başından sonuna kadar üç kişi olursa müstefit demişler. Tamam mı? Bu aynı zamanda meşhurdur. Ee, ve daha fazlasında meşhur demişler. Meşhurla müstefit hadis arasında amkhas ilişkisi vardır. Yerinde göreceğiz. Ev mütevatiren mütevatır da nedir? Sayılamayacaktır. Cidden çok kişinin rivayet ettiğidir. Sayması mümkün değildir. Tamam mı? Evet. Şey, şey meşhur normalde en az 3 tane tat seviyesine gelmedi mi müddetçe... tek. Tek meşhur kalıyor tabii. İşten kaldıysa meşhur olmak beraber mi? Müstefittir. Evet. Tabi şey. Eee senedin bir yerinde 3'ten aşağı düştüğü zaman meşhurluğu gider mi, gitmez mi? <gülüyor> Bunları vereceksin. Rabian, dördüncüsü, envau ulumü'l hadis min cihet'is sıfatı'l esanî. İsnat bakımından mesela bir alim kitabına bir hadis aldı. Bir bakıyoruz, hocasından duymuş. Hocası teba'u tabiinden o tabiinden, o da sahabeden, o da Resulullah'tan. Çok kısa. Ama bir hadise bakıyoruz. O hocasından almış. Hocası bir çağdaşından almış. Kendi çağdaşından. O da başka bir çağdaşından. O tabi, teba'u tabiinden. Teba'u tabi başka bir teba'u tabiinden. O tabiinden. O da başka tabiinden. Böyle senet uzanmış gitmiş. Buna göre de ve yentazimu fî silki hâ ne demek? Yol, sülük. İp, ip. Şu ip. İpe takıyoruz ya inciğinciğ taktığımız tamam mı ee, bu da e, ne yapar Bayan Tazimun fi silkiha yani alâli ve nazif ve müselsel ve gürhuma. ve nazif müselsel yani o Onu anladım da şurayı da anladım da nasıl tercüme ediyor Bayan Tazimu fi silkiha hadisler e, isnad ettiğimiz ya da isnatlarındaki zincire göre diyelim, tamam, tam zihnimdekini ya Ali ve nazil ya da müselsel olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. Ve bu ikisinden farklı olmak üzere çeşitlere ayrılır. Oldu mu? Haa. Âli isnat, en şey isnattır. Rehlerinin sebebi nedir? Ali isnat elde etmektir. Yahya bin Mahine ölüm döşenine sormuşlar, sen bu dünyadan ne istersin? beytun halin ve isnadun alin demiş. Bir boş bir ev bir de Ali isnat isterim demiş. Ali isnat dedin yani tabi e, silsile-i vardır. Altın silsile vardır. Daha mesela fakihden fakih rivayet etmiş. Ondan da bir başka fakih rivayet etmiş. Yani mesela isim alıyor değil mi? Mesela sadece bahsediyor. Tabi. Tabi. Böyle isimler alıyor. Bunların hepsini göreceğiz. Mesela şey var. Eee Abdullah i̇bn Ömer'den Nafi, Nafi'den işte Malik, Malikten Ahmed bin Hanbel şeklinde böyle altın sesleri şeyler var, senetler var. Şeyde Dört o, tane o, o, varmış hatta bundan. Zihri, evet o da öyle. Bunları göreceğiz inşallah. Sonuçta biz hadisin senedindeki kişilerin azlı ve çokluğuna göre heh, hadisleri i̇nşallah. ali, nazil ya da müselsel diye ne yaparız? Ayırız. وَهُنَاكَ اَنْوَعُمْ كَثِيرَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ Ve burada farklı farklı neler vardır? Neviler vardır. سَنَةِ اَلَى كُمْلَةٍ min Onların tamamı inşallah. Allah subhane ve izin verirse hepsi teklif ne yapacaktır? Gelecek diye. Tamam Biraz rahatsızım ben. İyi rahatsızım. Uyumadım da, uykumu da alamadım. O yüzden belki biraz anlatırken zihnimdekileri dile dökerken zorluk çekmiş olabilirim. Birkaç kere okup düşünürsem e, fayda hasıl olur. Bir de bunlar göreceğimiz konular olduğu için öyle anlatmak adına fazla vermemiş olabilir vermemiş olabilirim.